Dördüncü özellik Genel davet Bu davet, yeryüzünde bu dinin ilk ilanı ve davanın bütün insanlık davası olduğunun ortaya konulmasıdır. Ben özel olarak size ve genel olarak tüm insanlara gönderilen Allah'ın elçisiyim. Peygamber Efendimiz'in sunduğu dava, sınırlı zaman ölçülerine veya belirli mekanlara bağlı bölgesel bir dava değildi. Bütün insanlığın davasıydı. Onun için bütün insanlığı kapsayan bu davanın binasını oluşturan ilk temel taşlarının arasında aslı Rum olan Suheyb ve Habeşistan'dan gelen Bilal gibi sahabileri görüyoruz. Bu iki sahabi, Arapla Acemi, Siyahla Beyazı, sadece Allah'a olan yakınlıkları ve işledikleri salih amellere göre ayırt eden bu dine ilk katılanlardan idiler. Zikredilen bu iki mesele Mekke'nin cahiliye toplumu için çok büyük bir tehlikeydi. Birinci mesele Birlik, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur meselesi. Bu da cahiliye toplumunun bütün inançlarını reddetmek anlamına geliyordu. İkinci mesele Gerçekte bütün insanların eşit olduğu meselesi ki, cahiliye toplumunun en büyük değerlerinden birini yerle bir ediyordu. Bu iki meseleden her biri, cahiliye toplumuyla İslam toplumu arasında bitmek bilmeyen bir savaşın tutuşturulması için yeterliydi. Eğer mesele siyasi ilkelere dayandırılmış olsaydı, Kureyşle çatışmaya girmemek için bu iki meselenin en son ortaya konulması gerekirdi. Ortada, Rum ve Farisilerin zulümlerinden kurtulma çabaları, Kabe'nin mukaddesliği, ortak bir ticaretin kurulması, Araplar arasında anlaşma sağlayarak tek bir komuta altında birleşmelerini temin etmek gibi Kureyşle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin birleşmelerini sağlayacak birçok ortak yön vardı. Kur'an'ın tabirine göre Kureyş toplumunu ve diğerlerini en çok şaşkınlığa uğratan şey şu iki meseleydi. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet edecekler ve kölelerinin kendilerinden daha hayırlı olabilmesinin mümkün olduğuna inanacaklardı. Bu akidenin nefislerinde bırakmış olduğu izleri ve cahiliye tahassubunun kalplerine nasıl yerleşmiş olduğunu daha iyi görebilmek için 20 sene ileriye Mekke'nin fethini atlayalım. Habeşistanlı Bilal radıyallahu anh Kabe'nin üstüne tırmanıp tevhid kelimesini ilan ettiğini görüyoruz. Mekke savunması bütünüyle yerle bir edilmiş olduğu halde bu olaya karşı takınılan tavır ne oluyor? Daha birkaç saat önce İslam'a girmiş olan Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye, ''Ey Muhammed, dinim üzerine yemin ederim ki namazlarımızı kılacağız. O da senin zikrini yükseltti. Ama vallahi sevdiklerimizi öldürenleri sevmeyiz.'' Muhammed'e gelen babama da gelmişti de o kavmine muhalefet etmek istemediği için reddetmişti dedi. Halit bin Useyd de Allah'a hamd olsun ki babama ikram etti de bugünü görmedi dedi. Haris bin Hişam yazıklar olsun keşke bugünden önce Bilal'in Kabe'nin tepesinde anırdığını duymadan ölseydim dedi. El Hakem bin Ebil Az ''Vallahi bu çok büyük bir olay. Camu oğullarının kölesi Ebu Talha'nın binasına çıkmış.'' dedi. Hepsinden ılımlı olan Süheyl bin Amr da, ''Eğer bu olay Allah'ı gazaba getiriyorsa onu değiştirecektir. Eğer Allah'ı razı ediyorsa onu bırakacaktır.'' diyerek durumu izledi. Sonra Cebrail aleyhisselam, Resulullah aleyhisselama gelip bütün bu olanları kendisine haber verdi.'' Bu olay İslam davetçileri için çok büyük bir derstir. Müşriklere yapılan davetin ana ekseni Allah'ın birliği ve şeriatı olmalıdır. Bunun haricinde onları çekebilmek için fikirsel olarak ortak yönlerde birleşme sağlamak kesinlikle doğru değildir. Yine bilmeleri gereken en önemli nokta da davanın evrenselliğinin bütün pazarlıkların üstünde olduğudur.